Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi ve Hakk'a hamdih Vessalatu vesselamu ala khayre kalfihi seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in Emma Ba'd Allah hamdü senalar olsun Onun Habibi Peygamberimiz, Efendimiz, Rehberimiz, Önderimiz, Muhammed-i Mustafa Hazretlerine haçsiz, hesapsız, sayısız, savunsuz, selatü selamlar olsun. allah Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. Konferansı tertip edenlere teşekkür ederim. Gelenlere dualar ederim. Allah ecirlerini, sevaplarını çok eylesin. İnsanoğlu, keyfi, zevki, rahatı, eğlenmeyi sever. Çünkü insanın içinde egosu vardır, nefsi vardır, zerp dediği Almanların, enesi vardır, Arapların ene dediği. Bu vücudun insanın maddi varlığının menfaatlerini sağlamaya çalışır. Vazifesi odur. Yaratılışı da yerli yerincedir doğrudur, iyidir. İyi ki yaratılmıştır. Çünkü insanın nefsi yaratılmasaydı insan acıktığı, yorulduğu, Zamanı bilemezdi. Dinlenmesi gereken zamanı bilemezdi. Kendisini yönetecek bir müdüre ihtiyacı vardır. Vücudun. Bu müdür nefistir. Ve nefsin vücudun lehine, maddesinin, insan varlığının maddesinin lehine birçok istekleri vardır. Bu isteklere şehevatı nefsaniye deniliyor. Nefsin iştihaları, arzuları demek. Kuvvetli arzuları demek. Arzuları kuvvetlidir nefsin. Bu istikamette de çeşit çeşit düşünceleri, talepleri, istekleri olur. Onlara da hevayi nefs deniliyor. Nefsin hevası. istekleri. Kafası, arzusu manası da. Bunu başkaları bilmez. İslam dininde nefsin ne olduğu açıklanmıştır. Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiştir. اِنَّ nefsele لَا اَمَّارَتُمْ بِسُوءٍ اِلَّا مَا رَحِيمَ رَبِّيهِ buyurulmuştur. İnsan nefsinin böyle insanlara arzuları istikametinde kötü şeyleri de çok telkin ettiği, emrettiği, istediği ifade edilmiştir. Tabi nefis madde olarak nasıl bir yapıdadır, neden yapılmıştır? Havadan mıdır, sudan mıdır, ateşten midir? Yoksa azaların terakümünden bir şey midir? Yoksa insan ruhunun bir fonksiyonu mudur? Her ne olursa olsun Allahu Teala Hazretleri emirlerini ve kavranılması güç olan soyut kavramları, mücerred mefhumları yani eski tabirler, anlatmak için herkesin anlayabileceği şekiller yaratmıştır. O şekillerle herkes en soyut kavramları bile anlar ve en basit Müslüman bile en kamil insan durumuna gelir bunları anladığından. Bu sözlerin biraz misalle belirtmek istiyorum. Yani nefsi mahiyeti nedir filan deyince filozoflar çeşitli şeyler söyleyebilirler ama nefis işte insanın içinde bir varlık diyor, bitiriyor işi İslam. Çok basit bir şekilde herkes anlıyor bunu. Bir kişinin kabre gireceğini bildiriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kabirde tabii korkacak, yapayalnız bir yer, karanlık bir yer. Efendim yerin altı kimse yok, alıştığı sevdiği konfor vesaire yok. Fakat o sırada böyle yanına çok güleç yüzlü, çok sevimli, çok sempatik, çok tatlı bir kimsenin geldiğini görecek ve yiyecekmiş ki o vefat eden şahıs. Peygamber Efendimiz bildiriyor. Biz tabii bu manevi hayatın inceliklerini ne Efendimizden öğreniyoruz? Diyecekmiş ki, ey mübarek, sen kimsin? Tam ben burada bu kabrin içinde korkudan titrerken, yalnızlıktan efendim endişe ederken, ürperirken, karşıma geldin. Seni sevdi canım. Yani iyi bir insana benziyorsun, şöyle güzel bir görünüşün var. Sana canım ısındı. Sen kimsin? Diyecekmiş. Cevap enteresan. Benim söylediğim konu yani. ''Ben senin okuduğun Tebareke Suresiyim'' diyecekmiş. Allah bana bu sureti verdi, sana gönderdi. Tebareke Suresi, yani Bismillahirrahmanirrahim, Tebarekellezibiye biyedihil Mülk. Mülk Suresi de denilir, Tebareke Suresi de denilir. Şimdi, yani allah Teala Hazretleri kula, sevabını gönderseydi Tebareke Suresi'nin manevi varlığını gönderseydi, kul onu görmeyecekti, anlamayacaktı. Bizim de bugün havadaki birçok şeyi göremediğimiz gibi, dalgaları anlayamadığımız gibi ama aletlerin tespit ettiği birçok şeylerin olduğu gibi yani bir şey gelmiş yanına ama onu anlamayacaktı. Fakat anlayacağı bir şekilde tecessüm ettiriyor Allah. Her şeye kadir olduğu için öyle bir şekil veriyor. O da onu anlıyor ve ondan rahat oluyor. Yani senin yanına ve Suresinin sevabı geldi denseydi Efendim, öyle bir şeyden mutmain olmazdı ama insan neden hoşlanır? arkadaştan hoşlanır nasıl arkadaştan hoşlanır? iyi arkadaştan hoşlanır güleç yüzlü, tatlı, sevimli, sempatik insandan hoşlanır tamam işte onun arzu ettiği şekili verip Allah öyle gönderiyor demek ki e, İslam'ın çok mücerret kavramları çok yani soyut kavramları yani anlaşılması güç ancak filozofların, mütefekkirlerin çok büyük ilim sahibi insanların kavrayabileceği şeyleri dahi herkesin anlamasına uygun efendim anlatımları vardır. O da güzel, o da çok güzel tabii. Çünkü İslam bütün insanlara hitap ediyor. İşte içimizde nefis diye bir şey var, biliyoruz. Bu nefis efendim hırçın bir varlık, çok şiddetli arzuları olan bir varlık. Efendim, bir şey tutturduğumu istiyor, inat ediyor, tepiniyor, ile bunu verban diyor. Yaramaz bir çocuk gibi. Laf dinlemez, söz anlamaz bir çocuk gibi. İsterim de isterim diyor. İşte bu şehavat-ı nefsaniye insanın hayatı boyunca devam ediyor. Küçükken yemek içmek arzusu tarzında. Efendim... İşte... Çikolata ister çocuk, şeker ister, pop ister efendim. Dondurma ister vesaire. Daha büyüdüğü zaman onlara biraz alışmış oluyor, belki bıkmış oluyor. Bu sefer yaratılışındaki değişikliklerle karşı cinsel yani kendisi erkekse hanıma karşı, hanımsa erkeğe karşı alakalar beliriyor. Onu istemeye başlıyor. Efendim Aşık oldu diyoruz, aklı başından gitti diyoruz, Efendim, delikanlılık çağı diyoruz, delikanlılık çağında insanın başında kavak yerleri eser diyoruz. Kuvvetli duygular yani. E o da annesi babası yardım ediyor, o da geçiyor, o fırtına da geçiyor, evleniyor, çok çocuk sahibi oluyor kişi. Bu sefer bakıyor ki yani çocuk çocuğun geçinmesi için para lazım. Olay değil bu, geçim işi. Bu sefer para pulu sevmeye başlıyor. Ve zaten belki başından beri her şeyin parayla alındığını bildiğinde paraya, pola karşı bir sevgi zaten başından beri vardır. Küçük çocuk gece babasına, baba bana para ver. 10 mark ver baba. 5 mark ver. Ne yapacaksın oğlum? Sorma. Yani alacak onu, bakkala gidecek bir şeyler alacak, verecek. Efendim Sonra para aşkı başlıyor. Sonra efendim e, parayı elde edince mal mülk sevgisi. Ondan sonra biraz gösteriş arzusu başlıyor. Beğenilmek istiyor. Alkışlanmak istiyor. Efendim. Mevki makam istemeye başlıyor. E, paran var, pulum var, ticaret halen var, efendim, evim var, barkım var, köşküm var, son model, arabam var, daha ne istiyorsun? Ya ama diyor, babam beni okutmadı diyor. Yani ümmi kaldım diyor. Yani biraz da diyor şöyle bir baş olsam da diyor. Yani mevki makam sahibi olsam filan diye ona başlıyor. Sonra mevki makamlarını da kademe kademe olması dolayısıyla bir zaman geliyor ya, böyle aşağıdaki mevkilerde olmak iyi olmuyor, başkan olayım, baş olayım filan diyor. Böyle, böyle bu arzular peşinde insanın ömrü geçiyor. Çok çeşitli arzular var. Bunlara efendim ilk arzuya şey derler, şehvetül batın, karnın şehveti, yani midenin şehveti, yani süt ister, şeker ister, yemek ister vesaire. Vermediği zaman da bangır bangır bağırır içinden. Çok acıktım ya, karnım cizi çalıyor ya. Versene ya bilmem ne, hatta çaldırtır insana. Camı kırdırtır, efendim ağaca tırmandırır, başkasının malını meyvasını yedirtir filan. Efendim buna şehvetül batın, karnın, midenin şehveti deniyor. Sonra ergenlik çağında şehvetül ferç başlıyor, seksüel duygular demek. Ondan sonra efendim hubbul mal veya hubbu cem'il mal, mal toplama arzusu. Ondan sonra hubbul makam, hubbul cah dediğimiz mevki makam sevgisi. Ondan sonra hubbur riyase, riyaset arzusu filan. Yani işte işimize böyle bir varlık var. Dinimiz bize diyor ki bak bu senin en büyük düşmanındır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Sen düşmanı dışarıda arıyorsun. Evet dışarıda da düşmanlar var ama en büyük düşmanın senin bu içinde diyor. Ada adu ülke nefrikelleti beyne cembe şu senin iki omuzun arasındaki içindeki vardır ki i̇şte sen ego kendin yani kendin kendine düşmansın neden? İçinden arzular geliyor yapıyorsun. İçinden içinden arzular geliyor günah işliyor. İçinden arzular geliyor suç işliyor. İçinden arzular geliyor cemiyeti alt üst edecek işler yapıyor insan. İşte böyle bir tabiatı var insanın mayasında böyle bir şey var. Bunları ayet-i kerimede Allahu Teala tabi tabii ayet-i kerimelerde bildirmiş. Bir tanesi şöyle şey yapayım. Hatırda kalsın diye okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ali İmran Suresi'nde belki ezbere de biliyordur kardeşlerimizin çoğu. Zünne lin-nasi hubbu şehavati min nisa'i vel belina vel kanaatir el mukantarati min ez-zahabi vel fittati vel khayl el en'âmi vel en'ami vel has. Zalike meta'ul hayati dunya. Vallahu indahu hissul ma'af. Kul enne bi bihayrin min zalikum lillezina takav inda rabbihim jannatun tece min tahti el enhar halidine فيها ve eşrajü mutahhara ve rıdvan minallah vallahu basirun bil ibad diye gidiyor. Bunu biraz açıklayayım. Züynine lin İnsanlara süslü gösterildi. Gözlerine efendim cazip gösterildi. Gösteren kim? Tabii her şeyi yapan aslında Allah'tır. Her şeyi yapan celle celaluhu Allah'tır. Öldüren, olduran, yükselten, indiren, kaldıran, efendim e, aşağılayan, yükselten, aziz kılan, zelil kılan hepsi Allah'tır. Tabi bu düzeni kuran da Allah'tır. Neden? Doğru dünya imtihan yeri olduğundan bunu böyle yapmış. Süslemiş. Süslü göstermiş. İmtihanı bakalım kullar başarabilecek mi diye. Sonra neler? Bu şehvati minen nisa. Kadınlara karşı efendim arzuları sevmek, onların peşine düşmek. Vel benim çoluk çocuğa karşı. Vel kanatır mukantara demi ne zehbi ve Altından gümüşten yığın yığın biriktirilmiş efendim varlıklar. Vel mü müsevme beslenilsin diye efendim ovalara yayılmış salınmış sürüler. İşte bunlar benim sürülerim. Vel en'am efendim atlar efendim sürüler. Ve vel has ekinler, bağlar, bahçeler. E, efendim Bunları sıralıyor Kur'an-ı Kerim diyor ki اِذَلْكَ مَتَاءُ الْحَيَاتِ dünya. Bunların hepsi dünya metadır. Yani kıymet vermiyor Kur'an-ı Kerim. E biz kıymet veriyoruz, biz peşine düşüyoruz, bizim gözümüze güzel görünüyor, süslü görünüyor ama Allah e, bunlar diyor dünya hayatının gelip geçici metalarıdır diyor. Vallahu <gülüyor> Allah'ın huzurundakiler daha iyi oraya insanın gittiği zaman ki elde edecekleri şeyler daha iyi diyor ve alternatif gösteriyor bize onların karşında neleri sevmemiz gerektiğini gösteriyor ikinci ayet kelime de kul e bi <gülüyor> ben size bunlardan daha hayırlılarını haber vereyim mi de resulüm onlara bildir efendim lillazinat takwainda rabbihim cennetin tecrübemin tahdiyen har Allah'tan korkan takva ehli insanlar için Rablarının yanında Efendim, aşağılarından şırıl şırıl ırmakların aktığı bahçeler vardır. Halidine fiha ebedi olarak yaşayacaklar orada ve ezacı mutahhara hurilerden tertemiz, hak eşler vardır. Ve rıdvanun minallah ve Allah'ın rıdvanı ekberine erecekler orada. Efendim, sonsuz nimetlere mazhar olacaklar. Cennetin bütün sayılamayacak kadar nimetleri ellerine geçecek. Allah basımın bir ibad Allah kulların ne yaptığını görüyor. Yani, işte dünya, işte ahiret. Dünyanın kıymeti yok, ahiretin kıymeti var, diyor. Ayet-i Kerimeler. Bu usta çarpıcı bir e, hadis okumak istiyorum size. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden der. Menkâneti dünya na'tuhu. Bir rivayete göre himmetuhu. Kimin himmeti, gayreti dünya olursa veyahut e, efendim, vasfettiği, arzu ettiği, dilinde söyleyip durduğu, sayıkladığı şey dünya olursa Haramallahu aleyhi civari Allah o kula benim yanımda ahirette komşu olmayı haram kılar. Bakın ne kadar şey. İfade ne kadar çücel ürpertici. Ve bu üslü bi harabit dünya çünkü ben dünyayı yıkmak için bahsi ha? <gülüyor> dünyayı mağmur kılmak için gelmedim ben buraya. Yüksek, 115 katlı binalar yapmaya gelmedim. Dileseydi yapardı Peygamber Efendimiz'i. Yaptırırdı Allah'a Tekniğini, teknolojisini de vahyeder, öğretirdi. Efendim, Mekke'de 150 katlı bina yaptırıldı ama ben dünyanın imarına gelmedim. Dünyayı seven insan, efendim, İnsana Allah ahirette benim yanımda komşu olmayı cennette haram kılar diyor. Çok korkunç bir şey yani. Tüyler ürpertici bir hadisi şerif bu. Başka hadis şerifler var. Zaman geçmesin diye onları atlayacağım, söylemeyeceğim. Kaydettim, gündüz çalıştım. Bir konuşmacının konuşmaya hazırlanması dinleyenlere saygısındandır. Çünkü dinleyenler gelmiştir Zaman ayırmıştır. E ben çalışacağım ki bir şeyler öğrensin yeni gelenler. Bak bu hadis-i şerif beni çok şey yaptı yani. Tüylerimi diken diken etti. Şimdi İslam ahireti tercih ediyor. İslam dinindeyiz ya biz. İslam ahireti tercih ediyor. Peygamber Efendimiz'in sözleri bu. Kur'an-ı Kerim'in ahkamı ayetleri o. Başka e bir şey okuyacağım efendim e, Fuzuli biliyor bunu eski Müslümanlar bilmiş rahat ister tab mihnettir ibadet serteser terki rahat, rağbeti mihnet kılan mümtaz olur o sebeptendir ki küfrasan olur İslam'a arsayı alemde mülhit çok, muvahhid az olur Fuzuli'nin şiiri bu ne diyor? İnsanın içi, tabiatı yani nefsi rahat ise. Ama ibadetler hepsi baştan aşağı minnet ve meşakkattır. Kolay değildir. Abdest almak soğukta titreyerek abdest alırsın. Namaz kılmak sabahleyin efendim zor kalkarsın uykunu bölüp efendim camiye zor gelirsin. Hacca gitmek hem masraftır hem zahmettir hem işte o suudun cefasını cevrini çekmektir sıcağında efendim terlemektir, ezilmektir, itilmektir. Ya ben itilecek adam mıydım dersin. Benim memlekette Mercedes'lerim vardı, ne itevarım vardı. Şurada adamlar metelik vermiyor bana ya. Şuna bak itiyor kapıya dersin. Efendim hac öyledir, cihat. Cihat daha şeydir. İşte ibadetler böyle baştan aşağı mihnettir. Rahatını terk edip mihnete talip olan mümtaz kul olur. Bu sebepten de küfür kolaydır. Müslüman olmak zordur. Şu dünya üzerinde mühid çoktur da muahhit az olur diyor. İşte bu bir sır. Bu bir durum. Bu bizim dinimizi başkalarından ayıran ve bizi en güzel tarif eden şey bu. Şimdi tabii bunun karşısında içinizden neler geçebileceğini tahmin ediyorum. Ya enayi miyiz biz? Yani dünyayı bırakalım Almanlara, şeylere ondan sonra filan der insanın nefsi bu şeytan da var nefis de var der muhterem kardeşlerim böyle şeyler geçer ama peygamber efendimizin yaşayışı bu felsefe işte dünyayı sevmiyor ahireti seviyor mali velit dünya dünya neymiş benim dünyamla ne ilişkim varmış ben bir ağacın altında biraz oturup kalkıp giden bir insan gibiyim diyor peygamber efendimiz durum böyle kur'an-ı kerim böyle Sadece metaül hayatı dünya diyor. Bunların hepsi dünya metaülidir diyor. Sayılan şeylerin hepsi güzel şeyler. Sürü sürü efendim hayvanlar, geniş geniş efendim e, tarlalar, paralar pullar yığın yığın. E kadınlar, kızlar, evlatlar, çocuklar kavim kabilesi iyi, parası bol. E bunlar herkesin istediği şeyler ama bunlara önemli değil diyor. İslam'ın tabiatı bu. Ecdadımız da bunlara önem vermemişler. Şimdi tabi ben enayi miyim diye düşündüğü zaman insan, tarihten misal vereceğim, hayır bu enayilik değil, bu akıllılık, zekâ bu. Peygamber Efendimiz diyor ki, akıllı olan, zeki olan, el-keyyisu, keyyis, kiyaset sahibi, zeki demek. Mendane دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَيْهِ مَابَدَ Nefsini dizginleyip, nefsini otoritesi altına alıp, <gülüyor> ahirete hazırlanandı. Vel ahmaku men etbaa nefsehu hevaha fe temennâ alellâhi l-emânî. Ahmak da nefsinin dediğini, her dediğini yapıp ondan sonra Allah gafurdur, rahimdir, affeder, ehhamir rahimindir filan diye umandır diyor. Ahmak diyor ona. Yani işin şeyi bu, aslı, esası bu. Dedelerimiz bu mantıkla yaşamışlar. E dedelerimiz ne olmuş yani? Peygamber Efendimiz'i düşünelim, ashabından başlayalım düşünmeye. Ashab-ı kiramın o ashab-ı suffesi ev parkı olmayıp da mescidin köşesinde gece yatan ashab söfe söhfe yoksul, yoksul. Peygamber Efendimiz'e Fatıma aramız geliyor, Hz. Ali Efendimiz geliyor, ellerini gösteriyorlar, elleri acımış, yara olmuş. Babacım diyor, elime bak diyor, kuyudan su çekmekten, değirmeni kaldır guldur, el değirmenleri vardı ya, köylü olanlar bilir böyle kaldır guldur çevirmekten ellerimiz yara oldu diyor. Benim de yara olmuştur. Küçükten bilirim yani onun acısını. Kuyudan su çekmek de öyledir. Biraz fazla yaptım insan yara olur. Ellerimiz yara oldu. Bize bir köle, köle ver de bu işleri o yapsın diyor. Babasına müracaat ediyor. Fatıma anamız radıyallahu teala anha ve Hazreti Ali Efendimiz keramallahu veçin. Peygamber Efendimiz diyor ki veremeyeceğim. Size veremeyeceğim. Çünkü diyor köleleri satıp Parasını ashabu sufeye harcayacağım. Aç diyor adamlar diyor. Siz diye dua edin, tesbih çekin. O size fayda verir diyor. Kendi sevgili kızına, efendim sevgili yeğenine, damadına vermiyor da o ashabu sufunun işini görmeye çalışıyor. O ashabu sufu, muhterem kardeşlerim, aç yaşadılar. Karınları böyle bizim gibi karnı tümsek olan yok di işlerinde. Karınları içine doğru çukur di Açtı. Bir hurma yerlerdi. Bazen hurmayı yemezlerdi de birisi ağzına alır biraz emerdi. Ötekisine verirdi, ötekisine verildi. Efendim yutsa ötekisine kalmayacak. Biraz biraz şerbetinden emmiş oluyorlar yani. O kadar. Oyalanma. Böyle geçerdi. Sonra ne oldu? Şehit oldular. işkenceye maruz kaldılar. Kızgın kumların üstünde ateşlere sırtları yapıştırıp filan. Sonra ne oldu? Her birisi bir vilayete vali oldu sonra bunlar. Vali oldular. İbni Mesud bir şehre vali oldu. İbn Abbas öteki şehre vali oldu. Falanca, filancı yere vali oldu. Neden? Dünya hayatı imtihan. Öyle de olur, böyle de olur. Böyle de gider, böyle de gider. Yani değişir dünya hayatı. Sonra vali oldular. Ama vali oldukları zaman bile halife oldu Hazreti Ömer. Halife olduğu zaman bile yani katı korkarak yediler. Bir katın yanına ikinci katık yemediler. Valilik konağına gitmediler. Hoşuma gidiyor bir hikaye. Hikayeli konferans da hoşuma gidiyor. Çünkü uyutmaz dinleyenleri. Efendim, tam uyku vakti geliyor şimdi. Tabii yavaş yavaş. Adamın birisi zengin. Malını indiriyor deveden. Ne lazım? Falanca yere kadar taşıyacak hamal lazım. Etrafına bakınıyor. Hırpani bir adam görüyor. Şu tarafta bir hırpani adam. Gel buraya diyor. Zengin ya. Zengin adamın konuşması bile başka olur. Yürüyüşü bile başka olur. Zengin adamın dükkana girişinden dükkancılar anlar onu paralı olur. Fakirin malın fiyatının soruşu başka türlüdür. Zenginin soruşu başka türlüdür. Zenginin pazarlığı canavar gibidir. Fakir korka korka dükkancı dövecekmiş gibi diyemez. Yani para insanı başka türlü. Gel buraya diyor. Gidiyor, al şu çuvalı sırtına diyor. Alıyor. Yürü peşimden diyor. Kendisi önde. Arkada hammal. Sırtında çuvalda gidiyor. Herkes böyle hayretle bakıyorlar. Gözleri fal taşı gibi açılmış. Herkes bakıyor. Küçük dillerini yutacaklar. Esselamu aleyküm ya Emirül müminin. Esselamu aleyküm ya Emirül müminin. Adam ilk önce anlamıyor. Sonra çakıyor. Fark ediyor durumu. Dürüyor bakıyor. Emirül müminin ona diyorlar. Kendisi demiyorlar. Arkadaki şeye diyorlar hamala diyorlar. Selamu aleyküm ya emir el müminin. Ey müminlerin emiri. Sana selam olsun diyorlar. Dönüyor diyor efendim diyor. Ben sizi tanıyamadım kusura bakmayın. Vali, şehrin valisi. Şehrin valisi. Tanıyamadım lütfen indirin çuval diyor. Yok diyor. Nereye kadar götüreceksin? Söyle diyor orada indireceğim diyor oraya götüreyim diyor. Neyi gösteriyor? Olmuş o hadise bu. Neyi gösteriyor? Adamlar dünyaya metelik, metelik vermiyorlar. Elinde olduğu zaman da metelik vermiyor. Elinde olduğu zaman da gösterişe düşmüyor. Mütevazi insanlar, Allah'tan korkan insanlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halifeliğini biliyoruz. Hikayeler çok da kısa geçeyim. Yani anlatmak istediğim bu. Bir ara çok yoksulluk çektiler, bir ara çok varlığa sahip oldular, zenginlediler ama zenginledikleri zaman da şımarmadılar güzel hayırat-ı hasenatlarını yaptılar. O da imtihan, o da imtihan. Fakirlik de imtihan, zenginlik de imtihan. Dünya hayatı böyle. İslam dünya hayatına önem vermiyor. Yani nereye getirecektik sözü? Yani is, Müslüman dünya hayatına kıymet vermeyince dünyalıktan mahrum kalıyor diye bir kaide yok. O da zengin olabiliyor. Yani vali olabiliyor, halife olabiliyor, başkan olabiliyor ama ona rağmen şımarmıyorlar. Hazreti Ömer'in Kudüs'e e, Kudüs girdiği tarih kitapları yazar. Bir develeri var, iki, ikinci deve yok. Alamaz mıydı ya? Hamçısı var, koca Ömer Faruk Efendimiz bu. Yani elini sallarsa elli tanesi gelirdi. Deve mi bulamazdı Hz. Ömer? Bir deveyle, bir hizmetçiyle Kudüs'ü kendisine teslim çarptığını şey yapmışlar. Başkanınız gelirse teslim ederiz demişler. Medine'den Kudüs'e seyahat ediyor. Bir deve muhafız yok. Kılıç yok, kalkan yok, ok yok. Efendim önünde arkasında takır tukur, şakır şukur, kalabalık yok. Efendim bir deve, bir köleyle gidiyor. Adaletli, Hz. Ömer'in adaleti. Bir kendisi biliyor, biniyor deveye, deveye kölesi yürüyor. Bir kölesi biniyor deveye, kendisi yürüyor. Tam sıra geldiği zaman Kudüs'e yaklaştıkları zaman, Halife geliyor diye Kudüs'ün Kudüs ahaliyi ise anahtarı teslim etmek üzere çıkmışlar. Nöbet devede. Devede ya bilme nöbeti kölede. O yukarıda Hazreti Ömer yürüyor. Bir sudan geçiyorlarmış. Paçalarını sıvıyor Hazreti Ömer. Yalın ayak, baldırı çıplak. Koca İslam Devleti Aliyesi'nin komutanı. Geliyor böyle Kudüs'ü muhasara etmiş olan İslam ordusunun komutanı. Diyor ki ya Ömer mahcup olacağız. Ayıp olacak. Efendim işte bilmem böyle şey bir yumruk vuruyor onun göğsüne. Git diyor, seni diyor, daha önceden bu sözü söyleseydin azlederdim diyor. İzzet diyor, İslam'dadır diyor, kılıkta kıyafet de değildir diyor. Aldırmıyor yani, öyle gidiyor. Böyle mübarek insanlar. Bunların her birisi muazzam kahramanlık yani. E, sen yapabiliyor musun? Ben yapabiliyor muyum? Ölç. Oradan anla. Aç durabiliyor musun? Olduğu halde ikinci katı yemiyor musun? Giyim kuşam vesaire nedir? o işte oradan anla. İslam bu. Allah veriyor ama. Ecdadımıza da vermiş. Ecdadımız Orta Asya'dan ummiyetle. Yani herkesin ecdadı başka yerden olabilir. Kimisi sonradan Müslüman olmuş da olabilir. Roma asıllı olur, Ermeni asıllı olur, Efemiş'in olur. Ona da bir şey demiyoruz. Bir insan Müslüman oldu mu evveli silinip tertemiz olur. Kimseye bir şey diyemeyiz. Rus'a da diyemeyiz, İngiliz'e de diyemeyiz. Müslüman olmuş ya. Alman'a da bir şey diyemeyiz. Müslüman olmuş. Allah hepsini siliyor. Ondan sonrası önemli. Ama ecdadımız nasıl gelmiş? Orta Asya'dan gelmiş. Ne gelmiş? Savaşmaya gelmiş, ölmeye gelmiş. Kefenini almış yanına ben demiş yani savaşta olmaz da şöyle bir yolculukta şurada burada ölürsem tefenim işte hazır falan demiş. Öyle gelmiş e ne olmuş sonra Allah koca imparatorluklar vermiş, mal vermiş mülk vermiş. Yani Allah gene veriyor. Bu hususta bir hadisi şerifi okuyayım da efendim o da gönlünüze iyice yerleşsin. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki men kânet niyetul âhire Cema Allahu şemlahu. Ve al fi ve etetü dünya ve Kim ahireti isterse Müslüman ahireti istiyor, dünyayı göz görmüyor. Efendim aldırmıyor dünyaya, ahiret istiyor. Ne olur? Allah onun işlerini rast getirir. İki yakasını bir araya getirir. Gönlüne zenginlik verir. Huzur verir. Dünyalık da burnu sürte sürte o adama gelir. Çünkü kaderidir. Yazmıştır Allah. Gelecek çağırıyor yok. O o böyle sıp çevirdikçe dünyalık gelir ona. Buna mukabil ahireti düşünmeyip de dünyayı dünya peşinde koşan insanın durumu olur. Allah onun işlerini darmadan dağıtır. Bu hadisin devamı. Allah onun işlerini darmadan dağıtır. Fakirlik korkusunu gözünün önünde sallandırır. Cehalet fakrını beyne ayneyi iki gözünün önüne fakirliği böyle sen fakir olursun ha. Dikkat et ha. Aman ha zekat verme, sadaka verme, hayır yapma, malını harcama. Fakir olursun ha. Fabrikalar var öbür tarafta, mallar var, mülkler var. Böyle fakirliği şeytan gözünün önünde böyle şey yapar sallandırır. Bir hayır yapamaz fakirlik gözünün önünde işleri darmadan oraya yetişemez buraya yetişemez tezgahtarı hırsızlık yapar fabrikasında yangın çıkar filancayı şöyle olur bilmem ne darmadan böyle uğraş durur. velem yetih dünya illa dünyalıktan da nasibine ezlendiği yazılmış ondan fazlası da gelmez işlediği kadar çirkinsin zenginlerden müslümanlardan da zengin var kafirlerden de zengin var biliyorsunuz Bugünkü gazetelerde okumuşsanız efendim e, macerasını görmüşsünüzdür gülmüşsünüzdür benim gibi. Brunei Sultanı var dünyanın en zengin adamı. O Borneo adasının kuzey doğusunda Brunei Sultanlığı var. Herkese almıyorlar oraya. Brunei Sultanı New York'a gitmiş. Şimdi şey var ya Birleşmiş Milletler Teşkilatının kuruluşunun bilmem kaçıncı yıl dönümü efendim. Bosna'daki bizim kardeşlerimize oyun edenler hep Birleşmiş Milletler askerler. Sırplarla birlik olup da. Ama işte kutlamaya gidiyor gene millet. Birleşmiş Milletler matahmış gibi. Oraya gitmiş. Otellerde yer yok. 130 bin dolar mı vermiş? Daha rakamları yanlış mı hatırlıyorum? Bir otel satın almış. Parası var ya. Otel satın almış adam. O da bulamayınca otel satın almış. Yani işte az sonra. Müslüman bir zengin geldim de herhalde ediyordur bir yerlere hüsnü zannedelim. İşte Suud'un zenginleri, parasının haddini hesabını bilmeyen adamları. İşte Suud'un biraz altındaki Somali'deki açlıktan ölen Müslümanlar. İşte Amerika'nın zenginleri, işte Suud'un zenginleri. Amerika bir de Suud'un parasına muhtar. Suud'lu, efendim Küveyt'li, Amerika'dan İngiltere'den, Almanya bankalarından kendi paralarını verin benim paralarımı dese çekse bu devletlerin hepsi çöker, ekonomileri biter yani. O kadar muhtaçlar. şey. Yani Allah Müslüman'a da veriyor, Yazıda neyse, Kahire'ye de veriyor. Ama işin aslı böyle, Müslümanın gözünde dünya yok, İslam'ın nazarında dünya kıymetli değil, sıfır, ahiret önemli. Bunu vurguladık şimdi. Şimdiye kadar anlattıklarımızla bunu yaptık, müslüman kardeşlerim. <gülüyor> Daha çok güzel şiirler mihirler vardı ama artık şiire karnınız doymuştur. Şimdi e, konuyu şöyle yazmışlar. Bana sipariş edilen konu. İ, İslam ve günümüz insanının yükümlülükleri. Bir rivayete göre de Avrupa'da İslam ve günümüz insanının yükümleri. Tabi Avrupa'da İslam deyince iş biraz daha spesifik oluyor, <gülüyor> değişiyor ama neyse. Öyle de olsa böyle de olsa ben gene ona göre de hazırlandım. Şimdi muhterem kardeşlerim yükümlülük var ya, sorumluluk, yükümlülük. Bir şey hani üstüne bir yük yükleniyor, ona yükümlülük diyorlar. Yeni Türkçe'de şimdi, Ağrı Türkçe'de. Efendim, bu yük yükümlülük, bu yükümlülüğün kökünü araştıracak olursak muhterem kardeşlerim, nereye kadar gider biliyor musunuz? Ta bu dünya yaratılmadan evvelki zamana kadar gider. Ayet-i Kerime'de buyruluyor ki Bismillahirrahmanirrahim. İnna aradna'l emanete ale's semavati vel ardi ve cibali fe ebeyne en yahminnaha ve isfaqna minha ve hamaleha'l insan innehu kana zalumen cehulan. Manası manayı münifi meal-i şerifi. İnna ben azim şan demek. Arapça'da azamet bildirmek için cemi sigasını kullanır Arap dilinin adeti böyle Kur'an-ı Kerim'de onun için inna biz diyor ama ben demek. Ben Allahu Azimü Şan Arap el emanete arz ettik emaneti yani arz ettim. Biz Türkçe'de tekili kullanırız o azamet olur. Araplarda çoğulu kullanırlar o azamet olur. Ben geldim, ben gittim deyince adama bak ama benlikçi deriz, kızarız biz. Ama mi bir deriz. Türkçe'de ben demek büyüklük oluyor, Araplarda da biz demek büyüklük oluyor. Ben işte, bir kişi, biz, yani birçok insanın yerine geçen filan manası o azamet oluyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de sorarlar bana, hocam niye böyle biz demiş, Allah bir, vahde hüla şerikele, tek şeriki naziri yok, niye biz demiş, azametinden dolayı, azametini ifade edelim diye, anlayalım diye. İnna aradna el-emanete ale's semawati ve ardi vel ciba't. Biz azimişan emaneti göklere, yere ve dağlara yüklemek için teklif ettik, arz ettik. Yani ne demek istiyor? Ben arz ettim yaradan Allahu azimişan ben semalara arz ettim, yere arz ettim, dağlara arz ettim diyor. O kardeşlerim, tabii burada gene benim ilk açıklamam şey önemli yani Kur'an-ı Kerim'i iyi anlamak için ya sema fe en yakmilnaha hepsi aman demişler yapamayız demişler yan çizmişler kabul etmemişler yani kabul etmemek hiçbirinin haddine değil de ya Rabbi yüklememize demişler yani istememişler yani şimdi semavat böyle bir şey konuşur mu? Arz böyle bir şey konuşur mu? Dağlar böyle bir şey konuşur mu? Allah konuştur. Allah'ın kudreti hani Tebarike suresine şekil vermiş de, kabirle göndermiş ya Allah her şeye kadirdir. Bu bir sır muhterem kardeşlerim. Bu esrarı anlarsa insan bak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Uhud'u Cebel'in Nuhibbuhu ve İhubbuna Uhud da bir dağdır ki biz onu severiz, o bizi de sever. Allah Allah dağ nasıl sevecek, duyguların neresinde, kalbi neresinde beyni neresinde deriz biz öyle diyor. Demek ki şahsiyeti maneviyeleri var. Demek ki bilmediğimiz şeyler var. Efendimiz böyle diyor. Ben diyor peygamber olmadan önce geçtiğim yerlerde taşlar, ağaçlar bana selam verildi diyor. E biz ne yapacağız? Buradan bir şeyler öğreneceğiz anlayacağız. Allah Allah. Yahu taş selamları var, dili var mı? Ya sen sadece insanların konuşmasını duymuşsun. Senin işte insanlığın o kadar. O peygamber. O başka şeylerin de Başka türlü konuşmalarını biliyor. Anladın mı? İşte iş öyle. Şimdi semalara arz etmiş, yüklen şu sorumluluğu, yükümlülüğü, yüklen. Yapma ya Rabbi, etme, affet beni, ben hazır gör, kabul etmemiş. Yere arz etmiş, kabul etmemiş. İnsanların gözünde başka ne var? Böyle hani insanoğlunun iyi anlaması. Dağlar var, koca koca dağlar, çatır çutur, kayalık, bilmem ne, muhteşem, haşmetli, Himalayalar, alpler, bilmem ne filan dağlara arz etmiş O yükü onlar da yükümlenememişler, yüklenememişler ve her insan insan yüklendi bu sorumluluğu bu yükümlülüğü. İnnehu kane zalumen cahul. Bu insan çok zalim ve çok cahil diyor. Şimdi bu emanet nedir? Tefsir kitaplarında uzun izahları var. Kısa söylemek lazım. Kısacası efendim Tekalifi ilahiye dediğimiz Allah emredecek, tutacak, yasaklayacak, yapmayacak. Allah'ın emrini yasağını tutmak suretiyle böyle bir muameleye maruz kalmayı kabul ediyor musun? Yani böyle bir şeye muhatap olmayı kabul ediyor musun? Bu. Yani Allah'ın ahkamını uygulamak, emrini tutmak, tutmamak konusunda talip misin, yapacak mısın bu şeyi? Dağlar yapamam demiş. E ne oluyor? Hep itaat ediyor. Melekler hep itaatte. Üçası olmazlar. Semavat hep itaatte. Yeryüzü hep itaatte. Onlar yapamayız demişler. Serbestliği şey yapamamışlar. İnsanoğlu yüklenmiş. Neden? Çok zalim, çok cahil de ondan. Bu işin arkasından neler geleceğini düşünmediğinden ondan. Hazreti Ömer'in ağlaması var muhterem kardeşlerim ben böyle çok seviyorum küçük şeyleri yakalamayı çok seviyorum Şeyde böyle okuduğum kitaplarda Hazreti Ömer ağlıyor da ya Ömer diyor anan seni düşük yapsaydı düşürseydi de doğmasaydım diyor kendi kendine keşke ot olsaydım diyor bu mükellefiyeti yüklenmeseydim diyor Hazreti Ömer o babayı Hazreti Ömer neden korkuyor yarın mahkeme kübrada Allah bana sorgu soracak hesap var bu dünyanın hesabı var diye sorumluluktan korktuğundan keşke bu sorumluluğu hiç yüklenmeseydim diyor. Yani o da dağlar gibi semavet ve arz gibi yan çizecekti sorulsaydı kendisine ama efendim kendisinin fikri sorulmamış. kendisi sorulmamış. Keşke doğmasaydım. Keşke anam beni düşürseydi, düşürseydi. Yani düşük yapsaydı da ölü de olsaydım. Olmasaydım. Keşke ot olsaydım. Keşke çö çöp olsaydım demiş bu sorumluluğun ağırlığından. Biz hiç çok Hazreti Ömer'den daha efe'yiz yani. Hiç tınladığımız yok, korktuğumuz filan yok. Allah bize uyanıklık nasip etsin. Muhterim kardeşlerim. Şimdi o hususta da bir hadis okuyacağım. Birçok malzemeyi atlayıp geçeceğim. Sizi yatağınıza çabuk göndermek için. Hoş yani hoşlanacaksınız tahmin ediyorum. Kale Allahu Azze ve Celle Aziz ve celil olan Allahu Teala Hazretleri buyurdu ki Bu bir hadis ama böyle başlıyor. Böyle başlayan hadislere hadisi kutsi derler. Yani Allah peygamber Efendimize bildirmiş, peygamber Efendimize Allah böyle söyledi diye bize bildiriyor. Hadisi kutsi. Li Adem'e. Adem, e, Adem Aleyhisselam'a şöyle demiş Allahu Teala Hazretleri. Ya Adem inni arattu'l emanete aleyh semavati vel ardı felem ha, fehel ente hamiluha bima fiha. sormuş Adem aleyhisselama Rabbimiz, hadis bu Peygamber Efendimiz'in anlattığı. <gülüyor> ya Adem ben emaneti göklere teklif ettim yere teklif ettim takat getirip yüklenemediler o emaneti yüklenemediler. Sen bunu İçindeki her şeyle beraber yüklenir misin? Bu emaneti. Diye sordu. Bir mafiha Yani içinde ne varsa her şeyiyle beraber, muhtevasıyla içeriğiyle beraber efendim artık her kerimeyi iki teva söyleyeceğiz. Bir aksakallar için, bir gençler için. Bir de Almanca bilseydim. Almancasını söylerdim ama onu bilmiyorum. Kale ve ma li fiha ya Rab. Ya Rabbi ne var içinde bunun? Bana ne var? Bana ne fayda var? diye sordu emanet. içindekilerle hepsini kabul eder misin? Ne var içinde ya Rabbi diye sordu. Kale, in hamel teha ücürte. Eğer bu emaneti layıkıyla taşıyabilirsen, götürebilirsen emanet. Burada emaneti al, ne yapar insan? Aynen korur. Götürür öbür tarafa. Emaneti <gülüyor> götürebilirsen ücürte. Ecrü sevaba nail olursun. <gülüyor> Ve in daha emaneti kaybedersen, yerine getiremezsen götürülmesi gereken yere kadar götüremezsen, emanete riayet edemezsem, özlip de o zaman da azaba uğrarsın. Bak, şey bu, emanetin şekli, şartı bu. Dedi. Kale, kat hameltuha. Hazreti Adem, atamız Aleyhisselam demiş ki tamam, kabul ettim, kabul, yüklendim. Alıyorum demiş. Adem Aleyhisselam. Diyor Peygamber Efendimiz, şey yapmış yani heves etmiş ecre nail olacak dedemiz Adem dedemiz <gülüyor> fevem yezbes fil cenneti illa ma beyne salatil ula ilel asır ilk namazdan ikindi namazı kadar vakit geçmeden cennette <gülüyor> hatta akrıcahu şeytanu minha emaneti götüremedi Adem atamız şeytan onu kandırdı cennetten çıkartıldı diyor peygamber Efendimiz tabi muhterem kardeşlerim. Şimdi hadislerin birisini söyleyip ötekisini söylemezsek olmaz. Hadisler bir kültürdür. Hadis kültürüdür. Tamamını bilirsin, tamamını bilince efendim şey çıkar. Musa Aleyhisselam sinirli bir insanmış, asabi. Gözüne ne geliyor? Biraz böyle şey kıvırcık saçlı sinirli bir kimse. Adem Aleyhisselam'la şey yaptığı zaman, karşı karşıya geldiği zaman "Sen misin bizi?" Allah'ın sözünü dinlemeyip, yasak meyveyi yiyip de cennetten çıkartan demiş. İnsan dedesine böyle söyler mi yani, üzecek lafı söyler mi? Sen misin? Bizi cennetten çıkartan o. Sabredemeyip, Allah'ın sözünü dinlemeyip de cennetten çıkartan demiş. Muhterem kardeşlerim, bunların hepsi semboliktir. Ben teknik tahsilde gördüm. Yani bunların hepsinin manasını anlıyorum. Keyfini, zevkini işimde sürüyorum yani. Siz de e, sürebilirsiniz. Hazreti Adem demiş ki yani sen beni kader kaleminin yazıp da mürekkebinin kuruduğu şeyden dolayı mı tenkil ediyorsun kader kalemi yazmış mürekkebi çoktan kurmuş yani demek istiyor ki Allah böyle takdir etmiş tabi her şey Allah'ın takdiri Allahu u Teala Hazretleri insanoğlunu emaneti yükleyecek yüklenebilecek kratta yaratmış ona o şartları vermiş al sana akıl al sana hürriyet Al sana serbestlik. Al sana nefis. Al karşına şeytan. Şeytan da yaratan Allah. Şeytanı kim yarattı? Şeytan da yaratan Allah. Şeytan ben müsaade et de şunları aldatayım diyor. Etmen deseydi et, aldatabilir miydi? Aldatamazdı. O da imtihan. Onun da şeyi var. Yani şey mekanizma tamam oluyor yani. Şeytan var. Nefis var. efendim, Dünyada süslenmiş Gelin gibi. Zevki, sefası, keyfi, parası, pulu. efendim. Ondan sonra akıl var. İnsana Allah'ın verdiği akıl var. Akıl yetmez diye peygamber de göndermiş. Rıdvan'ı salavatullahi ve selamuhu ala cemil enbiyayı ve Bütün peygamberlere salatu selam olsun bizden. Adem atamızdan peygamber efendimizin gelmiş geçmiş Allah'ın cümle sevgili mübarek enbiyar ve mürseline Salatü selamlar olsun. Allah şefaatlerini erdirsin. Cennette bizi buluşursun. Bunların hepsinin hikmeti var. tabii. Yaratılması mural etmiş. Ademoğlunu imtihan için buraya göndermiş. Bunlar olacak. Mekanizmanın tamam olması için nefis de lazım. Şeytan da lazım. Dünyanın keyfi zevki de lazım. Peygamber de göndermiş. Akıl da vermiş. Şimdi aklını kullanarak peygamberlerin Allah'tan getirdiği haberleri anlayarak insan tehlikelerden kendisi koruyacak. Bu niye benziyor? Bir yarış pistinde usta bir araba kullanıcının efendim rallide, ralli diyelim, rallide olsa bir araba kullanıcısı kullanıcının arabasını hedefe götürmesine benziyor. Yokuşu var, çukuru var, çamuru var, atlaması var, zıplaması var. Efendim binbir türlü şeyi var. Efendim dönülmezi var, bilmem nesi var, efendim yasak yeri var tehlikesi var. İşte bunları ayarlayacak efendim e, arabasını götürecek. insan oldu böyle. Dünya hayatına gönderilmiş haramlar var. Haramlara toslamayacak. Şeytan var. Şeytana aldanmayacak. Nefis var. Nefise fazla yüz vermeyecek. Her dediğini yapmayacak. Allah'ın emirleri var. Yani sağdan gidiniz. Aynen buyurun buraya girmeyin. Efendim şöyle böyle buraya girmeyin. Tehlike var. Burada yol bitiyor. Arkası uçurum efendim onlaytılık vesaire onlara dikkat edecek işte hayat bu imtihan bu işte sorumluluk bu bu, bu şeyle biz dünyaya gelmişiz muhterem kardeşlerim efendim bu kadar kısa kesiyorum bunda yani uzun şey yapmak istemiyorum ama kafanıza iyice yerleşsin emanet yükletilmiş insanlarız imtihanda olan insanlarız Adem atamız cennette tamam kabul ettim demiş ama biraz e, bir şeyler olmuş. Efendim biz de burada şimdi imtihandayız. Aynı durum bizde var. Çok tatlı dünya. Para güzel. Efendim. Dünyanın başka bir sürü güzel şeyleri var. Hocamızın bir şeyi vardı. O da o da rahmetle analım cümle geçmişlerimizle beraber. Bir mısraı vardı. Şiirin tamamı nereden bilmiyorum. Başını sallayarak söylerdi her zaman. Fâni dünya hoştur ama akıbet mevti olmasa. Bu dünya gerçekten güzel. Ben bu kostları sevdim. Yani Türkiye'de işim olmasa gelip burada yerleşirim. Çok güzel bir yer. Historik, efendim, nostaljik güzel bir yer. Fani dünyanın çok güzellikleri var. Buradan çok daha güzel yerler var. Sahiller var, efendim, bilmem, böyle salkım-salkım meyvelerin olduğu vesaire. Her şey var. Dağ kenarları, göl kenarları, deniz kenarları efendim her şey var. Keyifler, zevkler. Emirgan'da çay var. Efendim boğaz içinde sokantalar var. Çamlıca'da efendim keyif imkanları var. Var ama fani dünya hoş duranma akıbet mevt olmasa. Sonunda bir de ölüm var. Kalınmıyor burada devamlı. Bir de ölümden sonra şey var. Hesap var. Ahirette de sorgu sual var mı? Sadıklar, mutlaka var. Vel vesmi ve izinin hakul Rahman Kur'an-ı Kerim'in nice ayetleri bunu bildiriyor. Bu dünyada yaptığımız her şey yazılmış, ahirette hesabı olacak. Tartılacak, ölçülecek, sevaplar, günahlar, haklar hepsi Mahkemeyi Kübradan geçecek. Efendim ona göre bir şey olacak. İşte bu önemli. Onun için biz çok zor durumda olan varlıklarız. Müminler yani. İnsanlar öyleyiz de biz bu insanların içinde herkesin bilmediği bu gerçekleri bilen insanlarız. Yani dünya keyifli ama asıl yerimiz değil. Ahiret için çalışmamız lazım. Allah bize bir emanet vermiş, yüklemiş. Allah'ın emirlerini tutmamız lazım. Bu da herkesin koşturduğu istikamet değil. Başka bir istikamet. Bizim bu istikametimiz. Bizim işimiz zor. Onun için biz tepeden tırnağa dünya üzerinde Sorumlu olan bir ümmetiz. Sorumluluk tepeden tırnağa hücrelerinin en uzak noktasına kadar vücudunun her zerresine kadar sorumlulukla dolmuş bir to şeyiz biz müminler. Ümmeti Muhammed yani. Her şeyimiz sorumluluk. Her şeyimizde efendim yük omuzumuzda. Yükler bindirilmiş. Neler bindirilmiş? Efendim Hadislerle söylemek isterdim ama söylemeyeceğim. Kısaca söyleyeceğim. İbadet borçlarımız var yapmazsak günaha gireriz. Namaz kılmazsak olmaz, hacca gitmesek olmaz, zekat vermezsek olmaz, efendim, oruç tutmasak olmaz filan. Allah'a karşı e, klasik bildiğimiz efendim, ibadetlerimiz var. Onun için işte camiler kurmuşuz. Burası bizim kendi memleketimiz olmadığı halde ibadetlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Haç mevsimi geldiği zaman organizasyonlar çalışıyor filan. Sonra efendim Ailemize karşı görevler var. Aileden hanımı kastediyorum. Yani evlenmişse bir insanın hanımına karşı görevleri var. Sorumlu. Karının kocası üzerinde hakları var. Kocanın hanımı üzerinde hakları var. Hadis-i şeriflerle bildirilmiş. Efendim vermem ben hakları. Ben kabadayım. Pos bıyıklıyım. Kazak bir erkeğim. Anadolu erkeği öyle kadına pabuç bırakmaz. Vermiyorum. Tamam vermiyorsan ahirette o zaman belanı bulursun. Çünkü ahirette Yer ve yifirler, meru min akihi ve ümmihi ve abihhi ve sahibeti ve benihi, lükküllü minhum Ayet-i kerimelerinin anlattığı durum var. Ahirette Adam karısından kaçacak. Niye? E, dünya'da dövdü. Şimdi kadın ondan hakkını isteyecek. Çocuğundan kaçacak. Kölesinden kaçacak. Nice köleler var ki efendisinden yüksek mevkiye çıkacak. Nice efendiler var ki kölesinin Efendim, şefaatine muhtaç olacak. Ahiret bu. İstersen nasıl, bir, nasıl istersen öyle yaşa. Yani serbestlik vermiş ya Allah. Ben zaten yeni bir şey söylemiyorum. Ayıp olur ya. Karşı. Ailemize karşı görevler var. Çocuklarımıza karşı görevler var. Çocuğu insanın yakasına yapışacak ahirette muhtemelik kardeşlerim. Diyecek ki ya Rabbi ben bu heriften davacıyım bu babamdan. Bu bana İslam'ı öğretmedi. Beni bale okuluna gönderdi. Yabancı dil okutulan koleje gönderdi. Efendim, her şeyi öğretti. Efendim Amerika'da tahsil yaptırdı ama La ilahe illallah öğretmedi. Dinimi öğretmedi bana. Ben onun için sana kulluk edemedim Ya Rabbi. Suçlu budur. Diyecek babasından davacı olacak. Ayetler böyle. Ayetler böyle bildiriyor Hadis-i şerifler böyle bildiriyor Demek ki çocuğuna karşı sorumluluğu var Efendim Komşusuna karşı sorumluluğu var Komşusuna karşı Hristiyan bile olsa Komşunuza karşı kibar olacaksınız İslam'ın komşuluk haklarını işlettireceksiniz Adam size hayran olacak Başka çare yok Efendim Arkadaşlarına karşı Sorumluluğu var Cemiyete karşı sorumluluğu var Kendisine, nefsine, vücuduna karşı sorumluluğu var. Nasıl oldu bu iş? Hadis-i şerifte böyle buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ve inne li cesedike aleyke hakkan. Vücudun da senin üzerinde hakkı var buyuruyor. Ne üzerine? Selman'ın farisi radıyallahu anhı Ebu Derda radıyallahu azha komşu etmiş şey kardeş etmiş Peygamber Efendimiz. İki iki kardeş yaptı. Herkesi ikişer etti. Çift çift çift çift Medine'ye gelmiş muhacirler ile Medine'nin yerlilerini bir, bir bir bir bir öyle iki iki kardeş yaptı. Herkes herkesin kardeşi oldu. Bir kişi kaldı. Hazreti Ali Efendimiz kaldı. Onu kardeş etmedi kimseyle. Hz. Ali Efendimiz biraz kızardı bozardı şöyle üzüldü filan. Dedi sen benimle kardeşsin. Şereflerin en büyük. Ona Medine'den bir kimse bulmadı, sen benimle de kardeşsin dedin. Hem damat, hem de kardeşliği onunla yaptı Peygamber Efendimiz. Selman'ın tarihi çok tecrübeli bir şey. Feleyn çemberinden geçmiş. Hristiyanlığı biliyor, meclis biliyor, Anadolu'da bulunmuş. Bursa'ya kadar gelmiş, Ankara'da yaşamış bir insan. Ondan sonra demişler ki, ahir zaman Peygamberi Hicaz'da çıkacak o tarafa git diye, en son papaz onu o tarafa gönderdiği için Medine'ye gelmiş bir insan. Ebu Derdar radıyallahu anh de bir ashab-ı sohbeden fakir ama mübarek bir insan. Kardeş olmuşlar. E kardeş etmiş Peygamber Efendimiz. Kardeşliğin haklarına riayet ediyorlar. Selmanül Farisi kardeşini ziyarete gitti. Kardeşin kardeşe ziyareti çok sevap. Çok büyük sevap. Kapıyı çaldı. Ümmü derdar Radiyallahu anh'a çıktı. Ümmü Terda, Ebu Derda'nın hanımı. Ebu Derda, Derda'nın babası demek, Ümmü Terda, Derda'nın annesi demek. Araplarda isimlendirme böyle oluyor. Yani ya doğrudan doğruya ismini söyler ama o herkese söylenmez. Ya da oğlunun ismiyle canım babası diye söylenir. Peygamber Efendimiz'in neydi böyle künyesi? Ebu Kasım, Kasım'ın babası. Yahudiler filan hitap ederken Peygamber Efendimiz'e Resulullah diyemezlerdi. Dese mümin olacak. Allah'a nasip etmiyor. Diyemiyor. Muhammed de diyemezlerdi. Kafaları kırılır. Öyle, öyle hitap edilir mi? Ya Ebel Kasım derlerdi. Ey Kasım'ın babası. Töre öyle. Ümmit derdi Üstü, başı, lime, lime, perişan, böyle acıdı Selman ve Hepsi fakir ama bu fakir ötekisini acıyorsa ötekisini hala anlayın ki ne kadar fakir yani. Bu ne hal dedi? Kadın mübarek, dedi ki senin kardeşin, yani Ebut Derda kocası yani, senin kardeşin dünyayı boşladı dedi. Aldırmıyor dünyayı dedi. Ev için çalışmıyor. şey yapmıyor yani. İşte ondan böyle perişan. O da ona razı. Onların dünyada gözleri yok yani. Açık dururlar, açık dururlar. Bir şey değil. Öyle mi? Nerede kendisi? Gelir şimdi dedi. Hakikaten biraz sonra Ebu Derda radıyallahu anh geldi. Selamun aleyküm, aleyküm selam hoş geldin, ne iyi de geldin kardeşim bilmem ne buyur otur hemen bir sofra hazırladı. Hocamız her zaman söyler misafire misafire aç mısın diye sorulmaz. Ayıp. Ne yapacak? Hemen sofrayı koyacak. Birisine sormuşlar aç mısın, susuz musun, uykusuz musun? Bu da işin şakası arada düşünün diye o da demiş ki çeşme başında uyudum geldim aç mısın susuz musun uykusuz musun çeşme başında uyudum geldim çeşme başında uyuduysa demek ki su içti susuzluğu gitti uyuduysa uykusuzluğu gitti aç mısın susuz musun uykusuz musun ne kaldı karnım aç demek istiyor yani aç mısın susuz musun uykusuz musun deyince karnım aç demiş oluyor yani şimdi yemeği koydu Selman ve Fars Hazretleri edep bu bir taraftan edebi öğrenelim diye söylüyorum yani şey, İslami edep edeb böyle acaba yemek yediniz mi? sana veya yediyse koyarsın ortaya efendim, alacağı kadar, kadar alır, almadığı, misafirin attığı sana şifa alır bir tane alır, iki tane alır, filan yemeğe koydu, Selma Farisi dedi ki e, sen oturmuyor musun? gel, hadi beraber yiyelim yok dedi, sen ye, buyur dedi e, gel ya, beraber yiyelim Zorlayınca itiraf etti. Saklıyor. Önce söylemiyor. İbadetin tabi nafile ibadetin saklanması da sevap. Oruçluyum da ben dedi. Onun için yemiyor. Dedi sen oturmazsan ben de bu yemeği yemem. Oturdu. Zorladı. Fesuhana Allah. Oturdu. Orucunu bozdu. Yedi. Ebu derda. Akşam oldu. Demek ki uzakça bir yerde duruyor. Mescid-i Nebevi'ye yürüyecek kadar bir mesafe değil. Uzakça anlaşılan. Akşam oldu. Namazlarını kıldılar. Belki Mescid'de kılıp geldiler. Nasıl bilmiyorum. Artık oraları belli değil rivayetten. Yatak yaptı. Selman-ı Farisi'ye. Buyur yat. E, sen ne yapacaksın dedi. Benim biraz işim var. Ne iş var? Tespit çekeceğim. Dervişlik yapacak. Dervişlik peygamber efendimizden geliyor. Sahabeden geliyor. Ben dedi biraz işte, hıkmık filan Dedi sen yatmazsan ben de yatmam, yat şuraya dedi. Yattılar. Şimdi Ebu Derdağ da onun hatırını kırmak istemiyor. Kardeş ya, iyi geçinecekler. Biraz yattıktan sonra, aradan biraz vakit geçeceğim. Yavaş çocuk kalktı. Yutar mı ee, Selman Refahisi? Tecrübeli. Bileğinden yakaladı, Yataş aşağı dedi. tekrar yatırdı. Bir iki denedi, kurtuluş yok. Yattıktan sonra horlu horl uyudular sahur vakti yani seher vakti yani gecenin sonlarına doğru yani imsak kesilmesinden önceki bir zamanda şimdi kalk bakalım Sen hem kendisi kalktı hem de Ebu Derda radıyallahu anh'ı kaldırdı buyur hadi bakalım al şimdi, dinlendin dinçsin efendim. kalk bakalım kalktılar teheccüd namazı kıldılar teheccüd namazı çok sevaplı bir namazdır teheccüd namazı zamanında güğün kapıları açılır göğün kapıların açılır, dualar gider, Efendim kabul gelir. Trafik serbesttir. Başka zaman öyle değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıkarken Cebrail aleyhisselam aldı onu ne yaptılar? Miraca. Gidiyorlar şimdi. Birinci semaya gelince melek dur dedi. Miraç hadisinde Peygamber Efendimiz anlatıyor. Dur durdular. Men ente, kimsin sen? Soruyor mele. Cebrail'i soruyor. Men ente, kimsin sen? Birinci sevanın vazifeli meleği soruyor. Kimsin sen? Ene cibril, ben Cebrail'im. Ve peki sen Cebrail'sin, oldu. Yanındaki kim? Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. O da Allah'ın sevgili kulu, elçisi, Habibi, edibi, Muhammed-i Mustafa'sı işte. Muhammed, eee, ona, ona müsaade oldu mu bu tarafa geçme? Evet oldu. Hadi o zaman geçin dedi. Öyle büyütüyorum ki kafamda bu rivayetleri. Öyle önemli geliyor ki muhterem kardeşlerim. Yani Cebrail, meleklerin en büyüğü dur deniliyor. Peygamber Efendimiz insanların en büyüğü dur deniliyor. Göğün kapıları var. La tufet tahulahum evvabu sema. Vedaye cennete hatta el gelcem elü fi semil Başka bir ayet kerime okudum. Orada ne diyor? Göğün kapıları falanca kâfirlere açılmaz. Yani göğün kapıları açılır veya açılmaz, geçer veya geçmez insanlar veya melekler veya dualar veyahut niyazlar veya ibadetler geçmeyebilir. Geceleyin geçer. Neden? Geceleyin göğün kapıları açılır diyor Peygamber Efendimiz de onda. Allah Celle Celaluhu kullarına seslenir. Yok mu benden bir istediği olan? Haydi istesin. İstediğini vereceğim. O vakitte. O vakitte kalkan ben istiyorum Ya Rabbi. Çocuğumu evlendireceğim. iyi bir gelin ver. Dükkanında işim bozuldu. Yarın parayı ödeyecek şeyim yok. Parayı öde. Şimdi olur mu böyle şeyler hocam? Tarsus'ta Mersin'de birisi anlattı bana. Hocam diyor onu imzalamışım, çek imzalamışım neyse onların ben adlarını bilmem karıştırırım parayla bundan biraz işim az efendim ertesi gün şu kadar milyon para ödeyeceğim tam takır hiç para yok diyor şeyde borcumu da tam ödemek istiyorum el açtım diyor ağlayarak dua ettim çok sıkışmış el açmış dua etmiş demiş ki Rabbi ben bu arkadaşa bu vakitte bu parayı ödeyeceğim dedim niye dedim işte yaptığım inşaatın dairelerini satacaktım, ödeyecektim. Satılmadı. Mahcup olacağım şimdi buna. Yani beni mahcup etmeye yarabbim. Borcumu ödemek istiyorum. Hayırlısıyla diye ağlamış. Böyle borcunu ödemek için. Kasada bir kuruş yok diyor. Kendisi anlattı. Ondan sonra erdesi gün diyor, büro gittim diyor. İnşaat müteahhit Bir Bir Alamanyacı geldi diyor. Sizden birisi gitmiş. Bulsalan'da mı o? Kalsın ya <gülüyor> Efendim, gelmiş, iki tane daire almış, takır takır markları ödemiş. Eşin. Ağladım diyor, içeride diyor. Ne büyüksün yarabbi, dedim diyor. Geceliğin dua ettim, sabahın. E, beni mahcup etmedin diye Allah verir. Sen hakkıyla Allah'a tevekkül et, sen Allah'a hakkıyla kulluk et, Allah sana neler nasip eder. Bak, bir şey daha anlatayım. Bunlar kağıtta yoktu ilave. Cezayirli Hasan Paşa mı? Barbaros'tan sonra Akdeniz'e donanmanın başına geçmiş olan adam Barbaros dağı varken onu hadi bakalım demiş sefere göndermiş. 3-5 gemiyle çıkmışlar. Cezayir'de üstleniyorlar. Liman Cezayir. Cezayir'den İtalya'nın batısını, İspanya'nın doğusunu, Fransa'nın güneyini dolaşıyorlar. Ortada kimse yok. Akdeniz'in batısına batısında yani. Yunan adalarının olduğu yer değil. Oraları zaten Müslüman. Oralarda dolaşıyor. Hiç kimse yok. Geziyorlar, geziyorlar. Avlayacak bir tane av bulamıyorlar. Hiç kimse yok. Bir adanın şöyle bir körfezine girmiş gemileri Orada gecelemişler. Sonra kalkmaları lazım tabi. Geceliğin girmişler oraya. Kimse görmedi tamam. E. Ama ortalık aydınlanmaya başlamadan çıkmaları lazım. Çıkmamış. Hasan Reis çıkmamış. Tecrübesiz ilk defa sefere çıkıyor. Çıkmamış. Öteki gemideki reisler demişler ki bu adamcağız tecrübesiz. Böyle limanda demirlenmiş gemiler durmaz, düşman bunu adadakiler falan görür e, mahvederler, yakarlar şey yaparlar, daha ortalık aydınlanmadan buradan dışarı çıkmak lazım beklemişler haber yok, kayıplara binmişler e, gemisine gitmişler Hasan Reis'in, o komutan ya onun gemisine gitmişler demişler ki efendim denizcilik töresinde böyle ortalık ışımadan daha karanlıkken erkenden demir alınır Aşağı çıkılır, böyle kıstırılır diye burada durulmaz. Siz hala hareket etmediniz. Onun için haber vermeye geldik. Bir mazeret mi var? Hastalık mı var? Nedir filan? Nasıl söyledilerse usturuplu bir söylemişler. Demiş ki kardeşlerim, biliyorum ama biraz bekleyin demiş. E, beş altı tane düşman gemisi gelecek demiş. Onların önüne çıkarız. Şimdi burada pusalım. Onların önüne çıkarız. Onları irtinam ederiz yani ganimet olarak alırız demek. Ganimet alırız, öyle gideriz demiş. Herkes birbirine bakmış, böyle Dışarı çıkmışlar. Ya demişler, adam denizciliği bilmiyor. Ama secadesine bulmuşlar adam. Daha karanlıkta secadesinde ibadet ediyor Hasan Reis. Efendim. Adam demişler hem denizciliği bilmiyor, denizcilik kaidelerine aykırı hareket ediyor hem de keramet taslıyor. Keramet satıcılık yapıyor. Yani geceliğin ortada bir şey görünmüyor. Biraz daha sabredin, duralım da 5-6 gemi gelecek diyor. Yani bir yerden görmesi mümkün değil. Zaten Körfez'in içinde, dağların arasında, koyda yani. Görmesi mümkün değil. Atıyor ileriye sabahleyin bir, birkaç gemi gelecek, alacağız diye söylüyor. Birbirine bakmışlar, Fesubhanallah deyip gemilerine gitmişler. Biraz sonra emir gelmiş, hadi şimdi çıkın diye. Onlar Körfez'den 4-5 gemi dışarı çıkar çıkmaz, falanca taraftan 6-7 tane onun söylediği gibi düşman gemisi efendim geliyormuş. Tam onların önüne çıkmışlar. Öteki gemiler bunları görür görmez hemen beyaz bayraklar çekmiş, eyvah kısırıldık yakalandık diye. Hepsini esir almışlar, Cezayir'e götürmüşler. Şeyde okudum. Barbaros Hayrettin Paşa'nın Hatıraları isimli kitapta okudum. Allah bildiriyor. Aamenler. Keramet yani. Böyle yap Öyle olacak kulum. Böyle olacak kulum diye bildirince bildiriyor. Evet muhterem kardeşlerim. Çeşitli görevlerimiz var dedik. Efendim herkese karşı. Ha şey Selman-ı şeyini sahura kendisinin kaldırıp ...şey yapmasında kalmıştık. Ondan sonra işte sahur kılıyor... ...şeyi, teheccüd namazını kılıyorlar. Hadi bakalım, Peygamber Efendimizin... ...mescidine gidiyorlar. Ebut Derda, namazdan sonra... ...Peygamber Efendimiz'e Selman-ı Farisi'yi... ...şikayet ediyor. Ya Resulallah diyor, Selman kardeşim diyor... ...bana neler ettin? Ne, ne yaptı? E diyor, bana ibadetlerimi bozdurdu. Oruçluydum, orucumu bozdurdu. Gece yatmadan evvel... ...efendim, ibadetler ederdim ...onları yaptırmadı vesaire vesaire Selman niye böyle yaptın diyor Selman'ın de diyor ki Ya Resulallah ne dediğini bilmiyorum da yani şöyle şöyle durumunu gördüm aşırı buldum onun için işte hanımının üstü başı evi perişan filan diye söylüyor onun üzerine Peygamber Efendimiz diyor ki Selman haklı Selman haklı ya ebedlerden Selman haklı sen haksızsın Selman daha doğrusunu biliyor senin üzerinde Rabbinin sonsuz hakkı var. Tabi ibadet edeceksin. Ama ailenin de hakkı var. Hanımını da ihmal etmeyeceksin. Şimdi burada hep erkekler şeyde ama tabi bantada da alınıyor. Neyse gene hadistir. Söyleyelim. Bu hadisleri karıştırırken gündüz gözüme bir hadis erişti. Gözüme takıldı okudum. Diyor ki bir insanın hanımı olur da 40 gün ondan uzak durursa efendim. E, günah günahtır yani. Çünkü evli, onun da ihtiyacı var. Hanım hanımının kocasına ihtiyacı var, kocasının hanımına ihtiyacı var. Efendim. Binaneli o tarafı da koldaması lazım. Senin vücudun da senin üzerinde hakkı var. Onu yıpratamazsın efendim. Gıda ise gıda, uykuysa uyku normal ölçülerde onları vereceksin. Çünkü uyku azaldığı mı hastalık çıkar. Gıda azaldı mı hastalık çıkar. Her hak sahibine hakkını ver diyor. Evet. Biz sorumluluklarla doluyuz. Birçok kimselere karşı sorumluluğumuz var. Her hak sahibine hakkını vermemiz gerekiyor. O terim kardeşlerim. Şimdi bu sorumluluk bize şeyden geldi. Bu dünyaya gelmeden evvel yüklendi. Hazreti Adam atamızdan geldi. Efendim Müslüman olarak eee dünyaya değil ahirete rağbete efendim, şey, amaç edilmişiz efendim icabında bu dünyayı feda ediyoruz icabında malımızı veriyoruz icabında dedelerimiz şehit olmuş belki bizde böyle bir durum olursa belki şehitliği tercih ederiz Allah zorlu imtihanlarla imtihana tabi tutmadan atıp tutmak da doğru değil efendim şimdi ecdadımız asırlardır bu adamlarla böyle savaşmışlar dedelerimiz savaşmışlar. Şimdi Avrupa'da durum değişti. Savaşmıyoruz. Siz buraya gelmişsiniz, çalışıyorsunuz. Para kazanıyorsunuz. Kazandığınız paraları da şeyde yapıyorsunuz. Memlekete götürüyorsunuz bir kısmını. Ev alıyorsunuz, tarla alıyorsunuz. Şuramına yardım ediyorsunuz, akrabanıza. Burada, buradaki bir işçi belki kaç kişi orada yardımcı oluyor plan yani. Rahatsınız. Sizi asan kesen yok burada. efendim. Türkiye'den daha iyi biliyorsunuz, cübbe giyebiliyorsunuz, Allah diyebiliyorsunuz, zikir yapabiliyorsunuz, baskı yapan olmuyor yani. Şartlar biraz böyle değişmiş. Efendim ve bu ülkelerde, Batı ülkelerinde şimdi milyonlarca Müslüman yerleşmiş. Almanya'da iki buçuk milyon galiba. Tam sayısını Allah bilir. Fransa'da bilmem şu kadar. Hollanda'ya gittim. İşte orada camiler var. Belçika'yı gördüm. Daha başka ülkeleri biliyorum. Ve bunların da çoğu artık geriye dönme niyetinde filan değil. Dönenler de Türkiye'ye bir dönüyor ondan sonra gene buraya geliyor. Yani bir, bir çocuğu duydum Almanya'dan kesin dönüş yapmış ailesi. Orada intihar etti. Kimisi de intibak edemiyor. Yani Türkiye'ye intibak edemiyor. Yani şu çok kesin ki siz dönmek isteseniz bile çocuk çocuğunuzu kurtarmak için burada kalacak artık yerleşmeye niyetlenmiş insanlar var. iş kurmuşlar filan. Şimdi bir de hükümetler Avrupa ile birleşmek için gümrük birliği, A.B.'ye giriş vesaire gibi çalışmalar yapıyorlar. Biz bunu istemiyoruz. Şöyle olsun böyle olsun diyoruz ama bir paldır küldür bir gidişte o tarafa doğru gidiş var. O halde şimdi sizin burada bu bütün Müslümanlarda olan sorumluluklardan ayrı bir takım sorumluluklarınız var. Onlara şimdi geliyorum. Bu ve bundan sonra konuşmamı bitireceğim. Bir kere burada madem ki istediğiniz gibi Müslüman yaşayabiliyorsunuz binaenaleyk Allah'ın emirlerini güzelce uygulamalısınız. Gafil olmamalısınız. ihmalkar olmamalısınız. Günahkar olmamalısınız. Allah'ın emirlerini tutmalısınız. Zaten dünyanın neresinde olsa insan, hapiste olsa, hür olsa, Türkiye'de olsa, dışarıda olsa, nerede olsa, bu vazifeleri yapacak, bunu yapmazsa, ahireti mahvoldu mu dünyasının güzel olması yetmez. Tabii elbette Allah'ın rızasını kazanma cenneti kazanma gayret edeceksiniz. Şimdi insanın iyi insan olmasına muhterem kardeşlerim, salih, salih kul olmak derler. Salihlerden olmak. Salih. Ben Arap'ın birisinin yanında, iyi bir Arap kardeşin yanında, Türkçe ile bilen bir Arap kardeşin yanında dua ettim. Allah bizi salihler zümresinden haşer eylesin. Allah'ım mahşurna fi zümreti salihin bu dua. Yani salihlerden bizi haşer O kardeşimiz güzel bir ikazda bulundu bana. O benim hoşuma gitti. Dedi ki, hocam salih olmak iyi. Ama salih olmak bizim kendimize yarıyor. Yani ben salih bir kul oluyorum. Namazında, niyazında iyi bir Müslüman oluyorum. Dünyam, ahiretim iyi olacak. Bundan daha güzeli dedi, muslih kul olmaktır. Salih olmak başka, muslih olmak bundan daha yukarı. Muslih olmak ne demek? Başkasının da salih olması için çalışan, islahçı olmak demek. O daha güzel. Şimdi siz salih olacaksınız bir. Hepimiz öyle olacağız da, siz de burada yani gevşemeyeceksiniz. Almanları görünce Efendim, gözleri mavi mavi, saçları sarı sarı alaman kızlarını görünce şaşırmayacak. Efendim, şaşırmasın da, çoluk çocuğun da. öteki ses şaşırmayacak. Tamam. Salih olacak. İbadeti bırakmayacak. Efendim bir kartınları vesaireleri görünce gevşemeyecek. Yolunda doğru düzgün yürüyecek. Yetmez. Bir de başkalarının böyle olması için çalışma gerekiyor. Başkaları kim? İlk başta sizin dışınızdaki yüzde doksan öteki Türkler, öteki Müslümanlar. Çünkü benim duyduğuma göre rakamlar, yuvarlak rakamlar ama çok büyük çoğunluğu camilere, şunlara bunlara hiç uğramıyor buradaki Müslümanlar. Yani uğrayanlarının yanında uğramayanları %90. Hadi diyelim %80, hadi diyelim %70 ama değil. Yani %90 uğramıyor ve şey sapıtmış durumda. Ben Ankara'da gördüm bizim post bıyıklı Anadolu bangır bangır ben Anadolu'yum diyen bir insan uçağa biniyordu. Ben de bir uçağa binecektim ama nereye gideceğimi unuttum. Kendisi uçağa binmeyecekti. Böyle yüzü kırışmış bir Alman kadın belli tipinden gayrimüslim. O da okunuyor yüzünden halinden. Efendim, onu uğurluyordu. O Alman kadını öpüştüler. Dudak dudağı. Bizim köylü dayı Efendim, e, moder, modernleşmiş modernleşmiş e, şeyi uğurlarken kadını uğurlarken Alman kadını sarıldı öpüştü. Ben çok üzüldüm tabi yani bizim töremimizde böyle bir şey yok. El sıkışmak bile yok. Peygamber Efendimiz ashabıyla sallallahu aleyhi ve sellem musafa etmemiş. ve Aleyküm deriz biz. Şey yapmazız. Haram var, selamlık var. Efendim, kadınlar ayrı oturur, erkekler ayrı oturur. Öpüştü. Bu neyi gösteriyor? Bozulmuş yani. İçki içen ganimettir. Yani ne kadar çok. efendim. Daha başka günahları yapan ne kadar fazla filan. Şimdi bizim ilk yapacağımız şey muslih olmak. Bunları mı muslih olacağız? Yani bunları Almanlar zaten Hristiyanlaştırmaya çalışıyor. Zaten entegre etmeye çalışıyor. Almanlı, Fransızı fark etmez. Amerikalısı. Zaten harıl harıl uğraşıyorlar. Sırf Kuzey Irak'ta 2 milyon şey var efendim Sünni Müslüman var. Bizimle liderler geldiler, konuştular. 41 tane misyoner teşkilatı var. 41. Önemli bir rakam. Küçücük bir mantık'a Beni çağırdılar, ben gidemedim. Tam gidecektim. PKK olayları var filan dediler, gidemedik. Birisini gönderecektik bizden. Onu da dur bakalım dedik. Ortalık bir durulsun. Öyle gidelim. Belki bırakmaz askerler filan dedik. Orada harıl harıl faaliyet gösteren 41 tane cemiyet var dedi. Hocam siz gelmediniz ama dedi. Oradan bir Müslüman efendim, bize böyle söyledi. Avustralya sizin buraya işçi olarak geldiğiniz zamanlarda Türkiye'den göçmen istiyordu. Türkiye'den, Yunanistan'dan göçmen istiyordu. Emigrant diyorlar. Göçmen istiyordu. Yani gelin yerleşin size arazi vereceğiz filan diyordu. Avustralya nüfusu az, Kıtayı çenlendirmek için böyle göçmen alıyordu. O zaman muhterem kardeşlerim, Yunan hükümeti de oraya birçok şeyini gönderdi. Yunan vatandaşını. Toprakları, şey, çatır çutur arazisi az. fazla nüfusu Avrupa'da, paza nüfusu Amerika'da, Güney Amerika'da, Avustralya'da dünyanın her yerinde yani adamlar Nereye şey yapsan bir şey vardır. Tavernası vardır. Efendim e, Yunan şeyi görürsünüz. biliyorsunuz. Beş şey affedersiniz, 12 aileye bir papaz göndermiş. 12 aile bir papaz, 12 aile bir papaz. Nasıl organize gönderiyor? Neden? Yunanlılığı bozulmasın diye, dininden kopmasın, mezhebini değiştirmesin diye, 12 aileye bir papaz hesabıyla oraya öyle göndermiş. Bizim burada, camilerde imam bulunmaz, İşçi kardeşimiz hem çalışır, hem de boş zamanda gelir cuma kıldırır, bilmem ne yapar filan öyle değil miydi? Yani şimdi bizim burada evvela bu kaybolmuş kardeşlerimiz bize karşı muslih, ıslah edicilik vazifesi yapmamız lazım. Bir, hani yükümlülüklerimiz dedi ya, bana sipariş edilen konferansta yani Avrupa'da İslam ve günümüz insanının yükümlülükleri. Yükümlülüklerimizi söylüyoruz. İlk önce cenneti kazanın diye salih olun. İkincisi Başkaları da cenneti kazansın diye muslih olun. Onları da doğru yola çekmek için çalışın. Bu lafla olmaz. Organizasyonla olur. Çalışma böyle şeyle olmaz. Evet olabilir ama organizasyonla olunca daha güzel olur. Onun için muhtemelik kardeşlerim şey yapacaksınız. Müesseseleşeceksiniz. Bu da şart. Bir de sizin burada ben yıllardır gelip gidiyorum. Bu buradaki çalışmalarınız ancak kendinize yetiyor. Almanlara yönelik bir çalışma yapamıyorsunuz. Halbuki sahabe-i kiram buraya gelseydi ne yapardı? Sahabe-i kiram Almanya'ya gelseydi ne yapardı? Ne yapıp yapıp bunlara İslam'ı tebliğ eder, çoğunu İslam'a kazanır. Demek ki biz kusurluyuz. Demek ki biz sahabe Müslümanlığı yapmıyoruz. Efendim, gevşek davranıyoruz. Tabi onları doğru yola çekmek nasıl olacak? Güzel örnek olmakla olacak. Buradaki durum Anadolu'nun İslamlaşması durumuna benziyor muhtemem kardeşlerim. Ben biraz edebiyat tarihçisiyim, biraz, biraz tarihçiyim. Anadolu'ya da ecdadımız geldiği zaman Anadolu'da Hristiyanlar vardı. Kayseri'de Ermeniler vardı. Konya'da Rumlar vardı. İznik'te kiliseler vardı. Yani her yerde şeyleri vardı. Efendim iyi ahlakla güzel davranışlarla çoğunu Müslüman etti. Mevlana Celaleddin Rumi'nin mesela zamanda biliyoruz hani öldüğü zaman Hristiyanlar da ağlamış. Onlar da gelmişler, şey yapmışlar filan diye. Yani onlara yönelik çalışma yaparken yapmadan önce ne yapacaksınız? İyi Müslüman olacaksınız da sevecekler İslam'ı sizde. İyi komşu olacaksınız da yani şu Müslümanlar ne iyi komşuluk yapıyor diyecek, imrenecek filan. Sizin temizliğinizi, sizin intirazamınızı, sizin Efendim sözünüze sadıklığınızı yaptığınız işin güzelliğini, dürüstlüğünü görecek de şey yapacak. Ben kendi başımdan geçen bir olay anlatayım. Ben itimat etmiyorum bu adamların süpermarketlerdeki şeylerine. Tıkır tıkır tıkır kasa makine ya hesap etmez yanlış hesaplamaz ama makineyi yazan insan yanlış hesaplar. Aldığım malların listesini orada daha ayrılmadan kontrol ediyorum. Bir kontrol ettim yanlışlık var. Gittim kasaya şeyde Münih'te yıllar önce... Gittim kasaya dedim ki burada yanlışlık var. Nein nein nein dedi kadın böyle hemen canaloz şey yaptı bizi. Efendim başından savdu. Olmaz dedi. E dedim yanlışlık var. Olmaz olmaz dedi. E ne olacak yani benim yanlışlığa itirazımı hemen bir adam geldi biraz sonra. Dedi buyurun ne var? Dedim hesap yanlış. Rakamlar yanlış yazılmış. Olamaz dedi. E niye olamaz dedim. Bak dedim şu 2 nokta 40 e, 45 yazılmış, iki mark, 45 fenik diye yazılmış. Alıp ki bu 24 buçuk mark dedim. Eksik yazmışsınız dedim. Ne? dedi. İşte dedi eksik yazılmış dedim. Şişim i̇şte al dedim. Bak bu 2 iki, iki iki mark değil bu, 24 mark dedim, dedim. Ya dedi. Gitti geldi. Dedi e, siz doğrusunuz dedi. Yani ben ne yapacağım? Daha para vereceğim adama. Kavgayı onun için yapıyorum. Adam afalladı böyle. Şaşırdı. Parayı almadı bir. Bir de kocaman bir kitap kadar kalın. Şundan biraz küçük. Kocaman bir çikolata getirdi. Yanımda kızım vardı. Küçük. İlkokul çağında kızım vardı. Ona da onu hediye etti. Kim bile kaç paralık. Ağır bir şey çikolata. Kocaman bir çikolata şey yaptı. Ondan sonra parayı da almadı. Dedi. Çok teşekkür ederim dedi. Öldü bayıldı. Böyle şey yaptı böyle olduğunu göreceği Müslümanların tarihe geçer bunlar adam şeye var Müslümanlar dürüst der ve binaeneli İslam'ı sever onun için sizin burada İslam'ı sevdirme göreviniz olduğunu düşüneceksiniz onun için süsleneceksiniz taranacaksınız donanacaksınız yani Allah için keyfiniz için nefsiniz için değil de efendim e, intizamlı olacaksınız yaptığınız her şeyi güzel yapacaksınız söylediğiniz sözü güzel söyleyeceksiniz diyor ki Kur'an-ı Kerim ayetlerinde Ya Rabbi sen bizi e, kafirler için fitne yapma ayetinin manası. Yani kafire Müslüman nasıl fitne olur? Kafir zaten kafir. Kafire Müslümanın fitne olması ne? Müslümanın kusurunu görür. Kafir, hadi ya bu adamların mı dini? Eksik olsun der. O zaman işte e, o zaman hapı yutar Müslüman. Yani Kafirin Müslümanı sevmemesine sebep olmak. İslamı sevmemesine sebep olmak. Kötü bir durum. Öyle yapma ya Rabbi diye dua etmiş eskiler. Evet. Batı dilini iyi öğreneceksiniz. Siz öğrenemezsiniz sizden geçti. Efendim ama çok iyi öğreneceksiniz. Çocuklarınızı çok iyi yetiştireceksiniz. İyi mesleklere şey yapacaksınız. Çocuklarınıza bir de Türkçe öğreneceksiniz. Şimdi artık onların bir kısmı kendilerinden Almancayı bilir de bir zaman gelecek, Türkçe'yi anlamayacaklar. Ben Avustralya'ya gidiyorum, bebeler şeyler, çocuklar şeyi anlamıyor. Benim sözlerimi anlamıyor. Büyüklerin çoğu da anlamıyor. Hollanda'da konferans verdim, hocanın demişler, konferansından bir şey anlamadık demişler. Siz öyle misiniz? Bilmiyorum. Hiçbir şey anlamadık demişler, bilinelim. Halbuki, bilmiyorum Türkçe konuşuyorum ama, yani diller değişiyor, Türkçe'yi de öğreneceksiniz. Efendim bu dilleri de öğreneceksiniz. Çocuğunuzu mutlaka iyi yetiştireceksiniz. Çocuğun şey işçi olmayacak. Çocuğun patron olacak. Ben işçilik yaptım. Benim çocuğum patron olacak diyeceksiniz. Neden? Alman'dan aşağı olmayacaksınız ki size tepeden bakmasın. Söylediğiniz söze itibar eder o zaman. Onun için muhterem kardeşlerim. Çok çalışmanız gerekiyor. İş hayatlarınızı birleştirmeniz ve iş birlikleri kurmanız gerekiyor. Acı tecrübeleriniz olmuştur. Paralarınız toplanıp toplanıp çarşı ile olmuştur. bu budur. Onlara bir şey demiyorum ama sonunda yenile yenile yenmeyi öğrenir insan. Bozuk yapa yapa düzgün yapmayı öğrenir. Kuvvetleneceksiniz. Koca müesseseler kuracaksınız. Camileriniz pırıl pırıl olacak. Güzel olacak. Güzel olmasına dikkat edeceksiniz. Yahweh şahitlerinin hiç sizin caminiz gibi camisi, ibadet gördünüz mü? Veriyorlar parayı. Niye veriyorlar? Propaganda için, reklam için, şey için Bizim paramız yok mu? Var ama Lüzum görmüyoruz. Yeter bize diyoruz Bizim caminin o hali Anadolu'daki gariban evlerimiz Zaten bundan iyi mi diyoruz Şey yapmıyoruz. Halbuki burada başka görevlerimiz var Yani çağıracaksın Allah'ım Dinleyecek vesaire filan Bunlara dikkat edeceksiniz Buna niye söylüyorum? Ya bunlar maddiyat, bunlar dünya Bunlara lüzum yok dersiniz de Hoca olarak diyorum ki, hayır bunlara önem verin ki, yani İslam'ın yayılmasında bunların şeyi var. Bu dillerle İslam'ı anlatan konferanslar, vaazlar, kurslar, sesli basılı yayınları hazırlayacaksınız. Çocuklarınızı hazırlatacaksınız. Çocuklarınızın bir kısmını bu mesleklere sevk edeceksiniz. Şimdi benim bir çok zengin müteahhit arkadaşım vardı ihvanımızdan Ankara'da. Hocam dedi bu yaz dedi çocuğu imam hatipte okuyor. Bu yaz dedi çocuğumu dedi Mercedes oto yedek parçası satan bir dükkana vermek istiyorum dedi. Olmaz dedim. İmam hatipteki çocuk Mercedes oto yedek parçası satan yere çırak girecek. Olmaz dedim. Niye dedi? Sen o imam hatipli çocuğu laiz Osman Şevket yardım ediciye çırak vereceksin dedim. Onun çantasını taşıyacak, o, o hangi camiden hangi camiye gidiyorsa onu dinleyecek, onun yanında çıraklık yapacak. Onu öğrenecek o. Otoparçası satacak idiyse, imamatı ben niye verdim? En zeki çocuğunuzu din adamı yapacaksınız. En zekisin. Neden? İyi bir din adamı olsun da dinini güzel anlasın, insanları doğru yola çeksin, hidayete ermesine vesile olsun da sen de sevap kazansın, da sevap kazansın en zeki çocuğunuzu seçeceksiniz. En akıllı, lef demeden, defle bir anlayan onu destekleyeceksiniz. Oğlum diyeceksiniz, ben senin arkadayım. Sana Mercedes alacağım. Sana kat alacağım. Sana şey alacağım. Korkma. Dünya malı için telaşa kapılma. Efendim Ticareti mücareti bırak. Dinini iyi öğrenme ve iyi anlatmaya çalış diyeceksiniz. Ben bizim bütün çocuklarıma ve torunlarıma açık olarak dedim. Kim hafız olursa efendim Otomobil alacağım diye. Özel otomobil alacağım diye söyledim. Çalışsınlar, alsınlar. Allah'ın Allah izniyle veririm. En akıllı çocuğunuzu din adamı yetiştireceksiniz. Efendim, e, radyo, televizyon, kaset, video yayınlarına önem vereceksiniz. Bu, bu arada size bir şey hatırlatmak istiyorum. Bizim e, AKRA, AKRA diyor, radyo, televizyon çalışmalarımız. Şimdi uydudan yayın yapıyoruz. Buralardan dinlenebiliyor efendim. E, bunu tabii dinimizi yaymak, e, kültürümüzü öğretmek maksadıyla yaptık. E, Numaraların şeylerini cemaatlerden alırsınız. Evinizde çocuk çocuğunuz, kendiniz efendim radyonuzu oto otor radyosu ayarlanır mı bilmem. Bunları bu yayınları takip edin. Hem Türkçe'niz bozulmasın, çocukların Türkçe'si bozulmasın. Hem de mütedeyyin bir süzgeçten geçmiş haberleri, kültürel programları dinlemiş olursunuz. Buna benzer çalışmalar çok önemli. Sonra Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifini size hatırlatmak istiyorum. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir yerde beş tane Müslümanın evi varsa beş tane Müslümanın evi varsa orada ezan okumak, kahmet getirmek ve cemaatle namaz kılmak o Müslümanların boynuna borç olur. Beş ev varsa. Böyle yapmazlarsa Beş ev ezan okumaz, cemaatle namaz kılmazsa, böyle yapmazlarsa ne olur? Şeytan onlara galebe çalar, hakimiyetleri altına alır diyor. İsteh vezeh aleyhimu şeytan Şeytan onların dişlerini geçirir, e, cebine koyar, e, artık şeytanın avı olmuş olurlar diyor yani. Onun için beş ev bakın, ne kadar az. Beş ev bile olsa bir araya gelecekler, efendim şey yapacaklar, namaz kılacaklar beraber, kahmet getirecekler, ezan okuyacaklar diyor. Dinimiz bu kadar önemli. Onun için muhterem kardeşlerim, evlerinizi planlı seçin. Oturacağınız yerlere bir komisyon kurun, Efendim öyle kararlaştırın. Mümkünse kooperatifler kurun. Mahalleler kurun. Kredi kullanıp ev alabilirsiniz. Kira ve öder gibi ev sizin oluyormuş. Böyle yerler alın. Bir arada olursanız efendim e, ibadet de kolay olur. Kültürel çalışmalarda yetişme de kolay olur. Hanımlarınız da rahat eder. Bizim böyle kurduğumuz mahalleler var Türkiye'de. Adam 6 aylığına Amerika'ya gidiyor. Gözü arkada kalmıyor. Neden? Mahalle mazmut. Komşular hep değil